Yakup Peygamber'in çocuklarına, Mısır'a gittiğiniz vakitte hepiniz bir kapıdan girmeyin diyor, ayrı ayrı kapılardan giren diyor. Çünkü Yusuf'un kardeşleri olmak münasebe değil de, Yusuf güzel ama onlar, Yusuf kadar güzel değil ama, Yusuf'un kardeş olmak münasebe de, güzel adamlar. On bir tanesi, on tanesi bir arada, on tanesi, hepsi güzel, aslan gibi adam görse bir alam, ne olur böyle, nazar dikili celbeler. Nazar meselesi için, ben nazara inanıyorum. Çünkü ispatı var, yılan, yılan yumurtasına baka baka yavru çıkartır. Kaplumbağa yumurtasına böyle baka baka baka böyle gözünden yavru çıkartır. Onun için nazar haktır. Burada çıkmışlar oradan, askerlerin gözüne gireceğiz diye yalan yanlış konuşuyorlar diyentresiyle adamlar. Yalan yanlış konuşuyorlar, askerlerin gözüne gireceğiz diye. E konutma, bu meydanda nice başlar, kesilir, sarar olmaz.